Elif lam ra Tilka ayatul kitabi ve kuran mubin Elif lam ra Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir. Urubema yeweddu'llezine keferu leukanu muslimin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 لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ne diye bize o melekleri getirip göstermiyorsun ma nunzilul malaikate illa bil hak wa ma kanu idam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 وَلَوْ <gülüyor> فَتَحْنَا Hatta o kafirlere gökten bir kapı açsak, onlar da yukarı yükselip çıksalar, لَقَالُوا <gülüyor> اِنَّمَا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 وَحَكِظْنَاهَا Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.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 bir kaderin malum. Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz. Ve <gülüyor>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 وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا صَلْصَالٍ Ve hani Rabbin meleklere ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. فَإِذَا <gülüyor> Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan öflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. İllamez secidin. İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı. Allah ibli ise, ''Sen niye secde edenlerle beraber olmadın?'' diye sordu. ''Kâle, ekul li esjude li beşerim halaqtahu min salsalim min hamain mesnûn?'' ''Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.'' ''Kâle, fekhruj minhâ feinneke racîm?''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 O halde, insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. <gülüyor> Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. Kâle İblis dedi ki Ya Rabbi beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna onların hepsini azdıracağım. قال هذا صراط علي buyurdu Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol işte benim gözettiğim gözetlediğim doğru yoldur İn ibadî leysa leke alayhim sultân illâ men min el-ğâvîn Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde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 kullarıma haber ver ki günahları örten gafur ihsanı bol olan rahim benim ve huvel bununla beraber azabım da elim mi elim vanebbihum an Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde selam dediler. İbrahim biz sizden korkuyoruz dedi. قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz. قَالَا أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni nasıl tefsir edersiniz? Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma dediler. Kâle ve men min rahmeti illa O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi. قَالَ <gülüyor> <gülüyor> Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim? <gülüyor>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 Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük. Elçiler Lut'un evine gelince o doğrusu siz ürkülecek kimselersiniz dedi.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 Misafirlerin geldiğini duyup, eğlenmek için gelmişlerdi. <gülüyor> Bunlar benim misafirlerim, dedi. Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da, beni rüsvâ etmeyin. ولا ننهك عن العالمين ان işine karışmaktan عن العالمين ان Şunu bunu korumak sana mı kalmış? dediler. عن العالمين evlenmek isterseniz, işte kızlarım.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 <gülüyor> Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir. İlle fî dâlike le âyeten lil mu'minîne ve in kâne ashabul eyketile zâlimîne Elbette bunda, iman edecekler için çok ibretler vardır. Ey ki halkı da, zalim mi zalim bir halk idi. Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de,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 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْمَتَانِ وَالْقُرْآنَ <الْعظيم> Şu kesin ki biz sana seb-i ile şu yüce Kur'an'ı verdik. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ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 sana ne emredilmişse onu açıkça onlara söyle o müşriklerden yüz çevir inne kfeynake'l-mustehziin seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz allazina yec'aluna me'allahi ilahan akhar fe souka onlar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 Rabbini hamd ile tenzihet ve secde edenlerden ol.. Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et.